Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatuh Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselamu ala ve Seyyidil Mürselin Muhammedin ve ve Sahbihi Ecma'in Muhtelem dinleyenlerimiz Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala, aleyhi ve sellem gönderiliş gayelerinden biri olan bizi tezkiye etmesi, bizi temizlemesi, bizi arındırması, günahlardan paklaması, aklaması e, konusu üzerinde durmak istiyorum. Şöyle ki Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu Billah Allah inanan kullandığı çok büyük lütufta bulunmuştur. Hizmet ba'de fihim rasulem min enfusihim çünkü onların içerisinde onların cinsinden bir peygamber göndermiştir. Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem ü Onların üzerine onun ayetlerini okuyor. Evet. Ve yüzekihim onları tertemiz ediyor. İşte şu vasıf üzerinde duracağım özellikle kainat efendisi bizi tezki ediyor, temizliyor. Evet. Ne ile temizliyor? İmanla temizliyor başta tabii ki. Ondan sonra Kur'an'la temizliyor. Bundan sonra abdestle, gusulle ve namazla temizliyor. Şimdi bu itibarla Resulullah sallallahu ceala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki as-salat keffaratu الذünub. namaz bütün günahların kefaretidir. Namaz büyük bir temizliktir. Tabi namaz as-salatu din namaz dinin direğidir şeyin her şeyin bir sancağı bayrağı var ve alemul islamu salat islamın sancağı namazdır as-salatu mü'min, namaz müminin mi'racıdır ondan sonra likulli şeyin safhatun her şeyin bir özü ve özeti var ve safhatul islamu salat islamın özü ve خلاصası namazdır namaz namaz namaz başı sonu namaz bize namazı getiren Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle bizi günde 5 vakit temizleyecek, günahlardan arındıracak, Allah'ımızın huzuruna ak bir yüzle çıkartacak olan en büyük amel namazdır. Evvelüma yus'a en İlk sorulacak olan kabre girdiğimizde namazdır. Mahşerde evvelüma yuhasabu bil abdu ilk hesaba çekileceğimiz konu namazdır. Evet. Dinin direği ne demek? Femenekama fakat onu ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Ven tara kafaka din onu bırakan dinini yıkmış geçirmiş olur. Ne anlatacağız? Bazı rivayetlerden örnekler sunacağım. Ta ki Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize getirmiş olduğu dinin en büyük rüknü olan, olmazsa olmazı olan, bir temeli olan, esası olan bu mübarek ibadetimiz hakkında Gevşekliği olanlar bu gevşeklikleri terk etsinler ve bundan sonra herkes son derece namaza gayret etsinler, dikkat etsinler. tabii ki bir hadisi şerif okumak için, dinlemek için binlerce kilometre yol tepen sahabe-i kiram kendileri bulundukları halde, Eba-i hadis-i şerifi kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işittiği halde, Hukbe bin Amir hazretleri radıyallahu anh Mısır'da bulunuyorken, o da onunla beraber o hadisi dinlemiş diye Bir daha teyit alayım da Ben bu hadisi Resulullah'tan duymuştum Sen de duydun mu bir istişare yapalım Müzakere yapalım diye Kalkıp Medine'den Mısır'a Kahire'ye gidiyor Ne kadar uzun yollar Hiç istirahat etmeden bile Hadis-i Şerif'i sen benim yanımdaydın Dinlemiştin ben böyle hatırlıyorum Sen de hatırlamıyor Hatırlıyor musun diye müzakere ederekten dönüyor İnsanlar o zaman Bağdat'tan kalkıyor Ebu Hureyre'yi Hureyre bulursam Arafat'ta hatta Orada şu hadisi şerifi sorarım diye ta Bağdat'tan Arafat'a gidiyor. Mekke'ye gidiyor. Bir hadisi dinlemek için, duymak için. Şimdi 300 hadisi şerif hem de namaz hakkında hiçbir yerde bulmamayacak şekilde. Çok büyük ilimler. Elhamdülillah. Allah lütfetti, muvaffak etti. Şimdi sizlere evvela şunu duyuruyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri. Nebiyyü evlâ bil mü'minîne münefusîm. Canlarından daha yakındır o peygamberim inananlar için buyuruyor Rabbimiz tebarek ve teala ki öyledir. Anamız babamız karımız kocamız oğlumuz kızımız şimdi kenarda dursun. Canımızdan ileri bir şeyimiz yok. Var canımızdan ileri. Tabii ki Allah'ımız var. Ondan sonra Muhammed Mustafa'mız var. Sallallahu aleyhi ve sellem bu itibarla Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki hayatı bize ir irtibatlı bizimle irtibatlı diyelim. Bizim için alemleri rahmet için yaratılmış diyelim. Doğarken Ebesi şifa ebe kulak verdi. Bir şeyler mırıldanıyordu doğumu esnasında. Acaba ne diyordu diye. Ümmeti ümmeti ümmetim ümmetim diye dünyaya geldi ki şairin dediği gibi tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın terk edersin sünneti. O bebekken ümmetini Allah'tan kurtulması için şefaat için dilekte bulunuyordu. Sen ihtiyar oldun saçın sakalına. Ak düştü, kavan hiçbirin dağları gibi ağırdı derdi efendiler Hazretleri. E hala sünneti terk ediyorsun. Bu sana yakışıyor mu? Onun yolunu bırakıyorsun. Şimdi, doğumunun rivatini duyduk. Benim ümmetim, benim ümmetim. Allah'ım senden ümmetimi isterim. Bu arada, vefat ederken ki son sözünü şimdi okuyacağım. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Kânet vesiyyetü Resûlillâhü sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve hînî haddâ râul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümle burun buruna geldiğinde... ''Essalâh, essalâh, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin'' diyerek vefat et. Artık kainatın efendisi vefat etmeye başladı, ağzı mübarek dili ''Essalâh, essalâh'' kelimelerini, namaz namaz anlamına gelen ''Essalâh'' kelimesini açıkça telaffuz edemez hale geldi. O vaziyette bile ''Aman namaz, aman namaz'' demeyi ihmal etmedi ve mübarek göğsünde artık dili dönmez oldu. Dili doğru konuşamayacak bir hale geldi. Bu vasiyetini dili rahatça okuyamazken bile bu sözcükleri es -salah, es -salah, namaz namaz sözünü mübarek göğsünde çaldatıyordu. Mübarek göğsü onunla coşuyordu. Namaz diyerek vefat etti. Bu şimdi kiminle alakalı bir vasiyet? Aman hanımıma şöyle yapın, aman kızım Fatma'ya böyle bakın, aman torunum Hasan Hüseyin'e dikkat edin demedi. Nasıl doğarken ümmetim diye doğdu Vefat ederken de Ümmetinin ebedi kurtuluşunu Ve cehennemden kurtulmasının Tek yolu olan namazı vasiyet etti Biz namaz kılsak Muhammed Mustafa'ya Sallallahu aleyhi ve sellem, ne kar kılmasak ne zarar Ama bize kar ve bize zarar O zaman O bize canımızdan daha yakın olduğuna göre Allah'ımızın beyanıyla Ayet ve nas ile Sabit olduğuna göre O bize canımızdan daha yakınsa Tabii ki bizi bizden çok düşünecekti. Ve vasiyeti yine namaz, namaz diye oldu. Ey dinleyenlerimiz! Şimdi biz bu namazı nasıl ihmal ederiz? Bu çoluk çocuğa nasıl namazı kıldıracağız? Bu millete nasıl namazı anlatacağız? Bu namazın kılınmaması ne kadar büyük bir günah olduğunu nasıl anlatacağız? Bu vazifeyi nasıl yapacağız? Ve emur bis salati. Ailene namazı emret. bir aleyha. Sen de ona devam et. Ne olacak? Çoluk çocuğuna kıldıramayanlar diyor, mahşere kendileri kılsalar da, Namazı zâi edenlerle birlikte haçlı olacak. Vah bize vay bize vay. Ya bu kadar zarara insan kendisi için razı olur mu? Muhammed Mustafa'nın vasiyetini sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek mevlid ayında o bize vasiyet ederek vefat etti. Bak kabrinden de kalkarken yine Hazreti Cibril Aleyhisselam buyuruyor. Evvelü men yenşakku anhu'l kabru Toprak yarılıp kabirden ilk çıkacak olan benim buyuruyor. İşte Hz. ile onu karşılarken mahşere çıkışı esnasında ilk sorusu Hz. Cibril'e ümmetin halil ne oldu diyor. Hz. Cibril de diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk dirilen sensin. Şu anda ümmetinle ilgili ben bir şey bilmiyorum. Sen onların başında şahit ve şefaatçisin. En önce sen dirildin ki onları sen mahşere imam olarak götüreceksin. Ondan sonra tabi biliyorsunuz Cennetül Bakı Medine mezarlığı diriliyor. O arada Mekke mezarlığı diriliyor. Böylece sırayla bütün dünya mezarlıklarına. Allah o günümüzde bize rahmet etsin. Nerelerde yatıyorsak, kabirlerden çıkacaksak, Allah iman selametiyle, Subhanallah ve hamdi diyerek Rabbimiz buyurduğu üzere Estağfirullah. Yevme <gülüyor> yed'ukum fetestecibuna bihamdihi ve tazunnuna illa bi'cünilla kalila. Allah sizi davet ettiği gün, kabirlerinizden kalkın diye çağırdığı gün, İsrafil aleyhissalatü vesselam sure ikinci defa üflediği gün, işte hemen Subhanallah ve Hamdi diyerek başlarınızdan tozu toprağa silkerek kalkacaksınız. İşte o zaman size dünyada ne kadar kaldığınız sorulsa düşüneceksiniz ki biz dünyada ya bir gün ya yarım gün ya bir saat ya iki saat kaldık ya da kalmadık. Mahşerin uzunluğu 50 bin senelik mahşerin şiddeti ve dehşeti karşısında, Hepiniz dünyada yaşadığınız, belki de e, 70, 80, 100, 200, 1000 yaş seneden fazla yaşayan insanlar bile olmuştur, olacaktır. Efendim bundan sonra olamayabilir, bundan evvel tabii çok geçmiştir. Bu gibi yaşayanlar hepsi de dünyada bir saat yaşadığını sanacaktır. İşte o günümüzde Allah cümlemize rahmet eylesin, lütfuyla muamele eylesin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçimiz eylesin. Cehennem bütün mahşer halkın üzerine saldırmak üzere gürlediği zaman... Bütün peygamberler, her ümmetin Her ümmeti diz üstü çökmüş görürsün. Peygamberler bile. İbrahim Aleyhisselam bile ülül -ül azm peygamberlerden. İbrahim Aleyhissalatu vesselam tüm peygamberlerin atası. O zat Halilur Rahman Allah'ın dostu bile diz üstü çökmüş. Nefsi nefsi ya Rabbi. Bugün kendimden başkasını istemiyorum Bugün canımdan başkasını dert etmiyorum Allah'ım beni kurtar Dediği günde bir tek Muhammed Mustafa yine Ümmeti ümmeti Ümmetimi isterim ümmetimi isterim Diyebilecek tek peygamber E şimdi bu kadar vefasızlık olur mu ya Doğarken ümmetim diye doğuyor Ölürken vasiyeti namaz namaz Ümmetim namaz diye vefat ediyor Kalkarken ümmetim mahşerde ümmetim e şimdi onun vasiyeti tutulmaz mı? Biz de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetini tutmak üzere. O son, mübarek son sözleri olan namaz sözünü, onun son vasiyetini uygulayın. Onu seviyorsanız, ki canımızdan çok seviyoruz, sevmeliyiz, imanımızın şartıdır. O zaman onun vasiyetini tutalım. Yoksa gül suyular dökmekle, tabii güllü lokumlar birbirine ikram etmekle, tabii ki Mevlüt ayı, Mevlüt haftası, Mübarek günler, geceler kutlanır, iyi olur, tebrik olur, mübarek olur. Ama bunlar yeterli olmaz. Mesele söz tutmaktır, lokum yutmak değildir yani. Laf dinleyeceksin. Burada bir vasiyet var. Namaz, namaz buyuruluyor. Bir namaza başlayanın şefaati duası bize yeter inşallah. Böylece Allah hepimize bu mübarek günlerde, bu mübarek ayda namazla miraç nasip eylesin. Tabi, sevindirmek iyidir, müjdelemek iyidir ama Kur'an'da korkutma da var. İslam'da korkutma da var. Şimdi siz namaz kılanlara vaat edilen müjdeleri, mükafatları, mağfiretleri o namazın bizi nasıl temizlediğini, temizleyeceğini o namazın şefaatlerini, o namazın bereketlerini artık onu ben anlatmakla bitiremem. Burada bab, bölüm, bölüm, bölüm bunları tek tek sizler e, okumalısınız. Yani eee Tabii ki ne kadarını Birlikte paylaşabiliriz bunu e, Önümüzdeki günlerde Görürüz ama e, Sıralı dersimizi de Bu hususta geliştiremeyiz Ancak namazın ehemmiyeti namazın fazileti Namazla imanın ilişkisi Ya bu namazla imanın irtibatı var çok i̇mansız, e, Namazsız imanın Nasıl imansız namaz kabul olmayacağı gibi Namazsız imanın da tehlikesi Son nefeste kaybolma tehlikesi Allah muhafaza namazın Efendim namaza inanmanın Önemi namaz kılanların Dokunulmazlığı namazın Allah katında En makbul amel oluşu namazın dünyada Göz aydınlı ahirette nur Oluşu namazın dinin direği Oluşu namazsız imanın kabul Olmayışı namazın cehennem ateşini Söndürmesi evet fazla Namaz kılanın daha önce cennete gireceği Uzun yaşayıp fazla namaz nasip Olanların faziletli olduğu Namazın şeytanın yüzünü karartması onu Uzaklaştırması namazın diğer ameller için bir mizan ve kıstas oluşu Adamın namazına bakıyorlar. Mezara girdin, bütün hesaptan evvel namaza bakılıyor. Bütün diğer hesaplar ona göre ayarlanıyor. Evet, kişinin farz namazlar sahasında gafillerden yazılmayacağı, bu ümmetin namaz sebebiyle belalardan kurtuluşu, bütün afetler, felaketler, musibetler namaz hürmetine ve namaz kılanlar hürmetine kaldırıldı. Evet, namaz hakkıyla kılanların, peygamberler, sıttıklar ve şehitlerle komşu olacakları, evet, alışveriş gibi engeller nedeniyle, Namazdan geri kalmamanın faziletleri... Ya Yok evimde işim vardı... Yok şunu süpürüyordum... Yok yemek yanacaktı... Yok efendim işim vardı... Bunlar bahane midir... Namaz için... Efendim, farz namazla nafile namazların... Mukayeseleri... Beş vakit namazın her birinin... Teker teker ayrı ayrı faziletleri... cevapları, Namazın günahlara kefaret oluşu... Kıyamet günü ilk sorgun... Namaz hakkında olacağı... Ve namazın hangi hallerde terk edilebileceği... Ya... Hoca efendi dedi... Bana dedi... ...namazı kılmamaya bir müsaade verir misin dedi... ...hoca da dedi ki veririm... ...ya bir çare var mı ne bir çare dedi... ...beş çare var dedi... ...ya o zaman bir tanesi de bana uyar herhalde dedi... ...uyar bakalım dinle dedi... ...ya gavur olacaksın dedi... ...olur mu estağfurullah dedi... ...o zaman dedi... ...hayız olacaksın dedi... ...ya ben erkek adamım dedi nasıl hayızım ben... ...o zaman nifas olacaksın çocuk doğduktan sonra 40 günlük müsaade var. ...o da olmaz uyumadı ve hoca efendi dedi... ...e deli olacaksın dedi... ...e şimdilik akıllıyım dedi... ...e ne yapalım dedi şimdi... Ya ölü olacaksın dedi aman Allah göstermez hele dur yaşayalım dedi E ben ne diyeyim dedi sana 5 tane çare dedim hiçbiri uymadı dedi Namazsızlık olacak bir şey değil Denizin üstünde gemisi parçalanmış halde kalan gemi tahtalarına tutunmuş vaziyette Dalgalarla boğuşurken tabii ki biri kavuşur yetişir artık ıı, kurtarılır ayrı dava kader o ama ölüm tehlikesi de var tabi. Niceleri öyle denizlerin okyanuslarının ortalarında da balıklara da ev olmuştur ve ya bulunamadığı noktada da ölüm de gelip çatmıştır. bu değil mi? Çok böyle olaylar var. Ama diyor ki bir insan bir tahta parçasına dayalı vaziyette bunu Halep'i sahirden söylüyorum yani. Kafadan değil kaynaklarını vermişim. Tahta parçasına tutunduğu vaziyette namazı geçiyorsa o namazı kılacak. Denizde... Zaten abdest sorunu yok suyun içinde. E kıble diyor eğer dalgalar diyor kıblede, kıbleye nasıl tesbihi? Kıbleyi tesbihi etti ve falan ama dalgalar o taraftan geliyor. O tarafa dönerse hepten bu olacaksa o zaman diyor kıble şartı da düşer diyor. Ne tarafa doğru gücü yetiyorsa ima ile başını sallayarak kılacak diyor. Sen bu namazı terk etmeye nerede müsaade aldın? Daha neler? Doğum anındaki kadının durumu, doğum yeni başlamış. Kan görmemiş kadının namazı geçiyorsa bunun namazı bile ne durumda yani? Ama ve lakin tabi ben bu kadar fazilet ve müjde yüzlerce hadis-i şerifin yanı sıra Tabi çok hangisinden konuyu ele alsak gider Ama namaz kılmayanların kıyamet günü suratlarının karartılacağını hadis-i şeriflerde görüyoruz Evvelüma yüsevvedü yevmel kıyameti vücuhu tarikissalâh Kıyamet günü ilk karartılacak suratlar namazsızların yüzleridir Bey neevi cehenneme va diyeyenlemlem cehennemde bir vadi var. Allah muabza yapıyorün adı lemlem Fihayaın kullllü Hayiyetin bittianııkla betil beir Nulümesiüşer. O lemlem vadisinde o lemlemin adı yığınların kendisine toplanacağı yer demek. Onda öyle yılanlar var ki her bir yılan deve boynu kadar kalın. Uzunluğu bir aylık mesafede gitsen gitsen bir ayda gidersin yılanı aşma terk şu carikı salat ve namazı terk edenleri öyle bir sokuyor ki fegliysem muafi cismi 70 sene yılanın zehri diyor adamın vücudunda 70 sene acı veriyor 70 sene acısı içine işletiyor tüm beyte haru lahm ondan sonra o kişinin etleri parça parça lime lime dökülmeye başlıyor imli hacri heytemi bunu zevadir'den naklediyor Evet. Yine diğer bir vaatte İnneti harike s-salayeti evvel kıyame. Namaz kılmayanların kıyamet günü yüzleri ve alâ ucih ve mektubat Üç satır yüzlerinde yazılacak. Es-satrul <gülüyor> evvel birinci satırda okunacak. Herkes dost düşman huzurunda. Ya muzayya hakkı Ey Allah'ın hakkını zahiyeden adam Es-satrul yani ikinci satırda Ya bir <gülüyor> bi'gababillah. Ey Allah'ın gazabına özellikle ayrılmış adam Es-satrul se'an ikinci satırda Ya Allah. Üçüncü satırda Dünyada Allah'ın hakkını zayi ettiğin gibi Bugün de sen Allah'ın rahmetinden Ümidi kesmişsin Denilecek Onun için vah vah vah Bu yüzden iş zor Sevgili dinleyenlerimiz Önümüz mezar ya, Kabirde yılanlar var Cehennem var Sonsuz azaplar var Gazaplar var Yapmayalım etmeyelim Men terekes salate buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kasten namazı bırakan. Fiti vesbu ala bâbin nârim men yedhula. Adı cehennemin kapısındaki listede oraya girenlerden yazılı. i̇bn Abbas hazretleri hasta oldu da gözü görmemeye başladı. Dediler tedavi edeceğiz gözünü ama biraz secde etmemen lazım. E, onun için ilaç koyacağız gözüne. Bu sefer akar daha kötü olur. Şudur budur. Dedi vallahi namazı bırakmam. Birkaç gün dediler. La vallahi ve rakaten va Vallahi bir rekatı bırakmak, gözüm açılacağını bilsen bırakmam. Allah'ın gazabından Allah'a sığınılır. Azabından rahmetine sığınılır. Onun için namazsızlık yani öyle bir amel ki onun varlığı, diğer amelleri değerli kılıyor. Onun yokluğu, diğer amelleri iptal ediyor. Men tereke salate kasten namazı terk eden, ahbetallahu ameleh, Allah bütün hayırlarını siliyor. Ve beri etmin min Allah'ın güvencesi, emanı, azap etmeme, vadi ondan uzaklaşıyor. Hatta, radia Allah azze ve celle tevbeten, Allah'a yeniden tevbe tazeleyinceye kadar. Tabii ki namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmayanlar müslümandır. Tabii ki imanını kurtararak ölenler sonunda cennetliktir. Ama bu kadar azaba gazaba neli var, bu kadar tehlike neli var. Son nefeste imandan Allah muhafaza etsin. Çıkma tehlikesini gözüne almaya ne gerek var? İşte burada yazdık. Kitapta okuyacaksınız. Bu Hanife radıyallahu anh mezhebimizin imamı Nümanin-i Tabit Hazretleri. Bağdat'ta bir cenazeye hazır bulundum defninde. Gömdüm diyor, kıbleye çevirdim diyor. Tam çıkacağım mezarı kapatacağız. Bir de baktım ters döndü diyor. Ya bu nasıl iş? Bir daha döndürüm, Üç kere böyle yüzünü kıbleye getiriyorlar. Üstünü gömeceğiz. Bir de baktım kıbleye ters. O zaman nida geldi. Üturukü ala hal. Ey imam. Onu hali üzere bırak. Çünkü o dünyada yüzünü kıblemizden çevirdi. Biz de ahirette çevirdi. Allah kıblesizlikten muhafaza etsin. Onun için dinleyenlerimiz namazı hafif almayalım. İşte Abdullah İbni Amr hadisi. Ahmet İbni Hanbel rivat ediyor. Bütün kaynaklarını koydum. Abdü İbni Hümet Tarimi rivat ediyor. İbn Hibban, Taberani, Beyhaki, Fahavi, e tabi Heysemi ve Suyuti onlardan naklediyor. Diğer bütün kaynakları tek tek verdim. Cildini, sayfasını, numarasını. Ben hurafe yazmıyorum. Ben yalan yanlış okumuyorum. Ben önüne gelenlerden kopyalamıyorum. Bütün kaynakların kendisine vakıf olarak size bunu to topluyorum, derliyorum. Bak diyorum size geceler, günler boyu, aylar boyu uykularımız terk edilerekten bu eserler öyle kolay çıkmıyor. Adamın gibi gece düşünüp sabaha roman yazmıyorum ben. Allah ve Resulü'nün kelamlarını yazıyorum. Bu mesuliyetli bir iştir. Rastgele olmaz. Abdullah bin Amr hadisi. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan bahsedince. Men hafızı aleyhâ kânetlev nûran ve burhanen ve yevmel kıyâmet. Namazını beş vakit devam eden ve muhafaza eden, gözünün bebeği gibi koruyana namazdan nur olur. Hüccet olur. Rehber olur. Cennet yolunu gösteren delil olur. Kıyamet günün en büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Ama benlem alayha namazı korumayan lem nurun ve la ve la ne kabirden ne mahşerden ne surattan ne mizandan nuru olmaz kendisine karanlıklarda yol gösteren yolunu karıştırdığında delil ve rehberlik yapanı olmaz kıyamet günü ebedi kurtuluşu olmaz kıyamet ve firavun ve hamane ve kıyamet günü kimlerle olur ...komşuları kim olur? Namaza devam edenler... ...peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber... ...namazı zayi edenlerin komşuları... ...dikkat! Karunlar, Firavunlar... ...Hamanlar ve Übeyyibni Halefler ki... ...O Übeyyibni Halef Resulullah'ın eliyle bizzat... ...gebertilmiş... ...bir peygambere nasip olmuş... ...peygamberlerin en büyüğüne nasip olmuş... ...bu itibarla... ...nebi <gülüyor> hadisinde... Kıyamet günü en büyük azabe düşecek insan örnek olarak gösteriliyor. Kimdir o? Bir peygamberin öldürdüğü kişi. Peygamber eliyle öldürülen demek o kadar büyük yavurdur ki peygambere nasip olmaktır ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kişiyi öldürmemiş, Ebu Cehil bile nasip olmamış, Übey ibn Kalef Rasulullah'a nasip olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem o ne büyük, en büyük peygamberin öldürdüğü en büyük yavurdur. İşte namaza devam etmeyenlerin adreslerinde bu ümmetten, Beyibni, i Halef gösteriliyor. Kitabın arka kapağında, namaz kitabının arka kapağında bu hadis-i şerif alınmıştır. Cehennemin en kötü yerinde onlarla birlikte olmaktan Allah'a sığınırız. Bütün kaynaklarıyla beraber isteyen bu kaynakları zaten araştırabilir. Bakabilir, inceleyebilir, hocalara sorabilir. Ben kimseyi boş yere korkutmuyorum. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem acımasının, rahmetinin eseri olarak bize bunları duyurmasını size tebliğ ediyorum. O bize acıdığı için bunları bize duyurdu. Yarın ahirette cehenneme gitmeyelim. Sonra sen bizi uyarmadın ya Resulallah. Bize bir şey demedin. Bak biz ateşte yanıyoruz. Demiyesiniz diye uyardı bizi. O bize acıdığı için doğruyu söyledi. Vefat ederken niye bunu vasiyet etti? Bizlere merhametinden, rahmetinden. Şimdi acındığımızı niye bilmeyelim? Rahmetelli aleminin rahmetinden niye istifade etmeyelim? Biz onun acınmış ümmetiyiz. Ümmeti merhumesiyiz. Allah rızası için. Hepiniz çoluğunuz, çocuğunuz. Lütfen bu namaz meselesini bir ciddiye alalım. Mevlid ayı hürmetine, Resulullah hürmetine namaz kitabımızı elden düşürmeyelim. Devamlı okuyalım, edelim. Bu namazı güzelce hazmedelim. Evet bir hadisi şerifle yine bitireceğim de biter mi? Bitmez. Hani Ali İbdi bir Talip Radıyallahu anh, Ebu Talip Ali Hazreti Ali Efendimiz rivaat ediyor. Ebu Talip'in oğludur. Biliyorsunuz Efendimizin amca oğludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men teha ve nebi salati fe innellahu teala yuakibu bi kimse haşerete kuvveten Namazı hafife alan, namazına gevşek, kılmayan demiyor, namaza gevşek olana Allah 15 bela verir. Sittun minâ kabl el-mevt, altısı ölümden önce. Selâthet-i nûhindel üçü ölürken. Selâthet-i Nûhinde'l-kabr, üçü mezarda. Selâthet-i Nûhinde'l-kurûci minel-kabr, üçü de mezardan çıkarken. Femme sittet-i nûhindel kabl el-mevt, ölümden önce dünyada çarpılacağı altı cezadan, fevvelü ayur fevân ismus salihin, iyiler defterinden, Salihler defterinden adı silinir. Bundan büyük felaket olur. Ve zaniye yurfa'u anhu bereketü'l İkinci hayatının bereketi kaldırılır. Yüz senede yaşasa ne yaşadığını anlamaz, birden ömrü biter. Ve talezi yurfa'u anhu rızık. Üçüncü rızkının bereketi kaldırılır. Kazanır kazanır çok da zengin olabilir, devamlı efendim aç kalacağım, fakir olacağım korkusuyla rızık bereketi göremez. Rabbi ala'ik belumun şey'in min el hatta takmulo salatu aman ya. Ne hayır yaparsa yapsın namazını tamamlamadan hiçbir hayrı kabul olmaz. İşe bak. Velhami duası kabul olmaz. Altıncısı alim duası salihine iyilerin duasından nasibi olmaz. Bu kadar Allah dostu dua diyor. Bütün inanan müminin müminat bu dualardan hisseder oluyor ama namazsızların bunda nasibi olmaz. Vemmetelatüllüddin delmevut ölüm anındaki üç bela fenneye mucize susuz olarak ölür. Ben susuzluk çok çekmişim bilirim o şekere ilk yaklandığım zaman ta 20 yaşlarımda. Hortum taksan ağzına biraz çektiğin anda kuruyor boğazım yapışıyor. Ya. Ve lebsub ma usibte 7 deniz diyor. Boğazına akıtılsa suya kanmaz. Allah şu ölümün zorluğuna bak. Ve zane yemuti ölür, tövbeye fırsatı olmaz. Ve zelzekene evqatimiz qili bihadidid dunya ve khashbiha ve ahjari ala alqabati ve ketifay. Üçüncüsü bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları, madenleri omuzuna ve boyunla koyulmuş gibi ağır vaziyette ölür. Allah muhafaza eylesin. Ve meselası zulledi Kabirdeki 3 musibet. Feydayaku alayil kabr. Kabir öyle daraltılır kemikleri birbirine girer. Ve yüzlü yuzli mualil kabr. zifiri karanlık olur. Allah kabir karanlığından muhafaza eylesin. Ayyen zaliden bil kavl. Üçüncüsü, münker nekirin suallerine cevap veremez, dili tutulur, konuşamaz. Ve mesela Sütüllediğinde Kurujümlü kalkarken ki üç musibet. Evvelu Alkallahu Allah Teala'ya karşılaştığında Rabbimizin huzuruna, Rabbim mekanda münezzeh mahşerde huzuna çıkacağımız Allah ona kızgın olur. İşte bu var ya cehennemden fazla yakar adamı. Rabbimizin ve Yani hesabı şeydi, hesabı çok zor olur. Bütün amelleri didik didik olur. Mesel 3'ü ile Üçüncüsü Allah'ın huzurundan dönüş var ya, herkesin ebedi yerine gidiş var ya, onun oradan dönüşü cehenneme doğru olur. İlla Allah Ancak Allah'ın affetmesi müstesna diyor. Tabii biz el-esned itikadındayız ve doğrudur. Bu görüşte doğrudur. Yani Allah'ımız dilerse bütün günahları affeder ancak imansızlığı affetmez. Ama bu kadar tehlikeye kendini hedef etmeye ne gerek var? Onun için namaza devam edenlere vaat edilen. Ben hafizullah en Allahu Beş vakit namazını vakti vakne muhafaza edene Allah beş haslet ikram eder. Birinci yurfa geçim darlığı ondan kaldırılır. Rızkı bereketli olur fakir de olsa. Hadi kabir azabı kaldırılır. Bu ne demek kabirde rahat yatmak ya? Nuru illahi kitabu bi yemini Allah defterini salinden verir. Ve mur'aysel sıradı kelberk sıratı şimşek gibi geçer vehul cennete bir gayri hisab. Hiç hesapsız, sorgusuz doğru cennet. Neden? Namazı tamam da onda. Onun için bu beş ikramiyeyi efendim kazanmak varken 15 belayı başına açma ne gerek var? Bu çok zor bir şey. Onun için Allah muhafaza buyursun. O kabirde hadis-i şerifte buyuruyor. Namazı terk edenlere yukaduale el kabru nara kabri ateş tutuşturulur. Fe teqallebu cemri leylen ve nehara. Gece gündüz diyor mezarında ateş közleri üzerinde döndürülür. Allah muhafaza. Ya Rabbi'l Alemin. Önümüzde mezar var. Bizden gençleri, bizden küçükleri, bizden büyükleri, ekranlarımızı her gün musalla'dan, er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız olancık niyetine sel gibi gidiyor ahirete. Sevkiyat var. Lütfen hesabı doğru yapalım. Ölüm var. Bu kabirde ne yapacağız? Namazsızın durumu ne olacak? Bak diyor ki hadis-i şerifte yüsellatu ala terikis fi kabrihi Namazsızlara kabrinde füuban bir ejderha musallat edilecek. İsm-ü <gülüyor> şüca'ul adı kelpehlivan. Bak adı da kelpehlivan. Aynau <gülüyor> min iki gözü ateşten azhârü min hedîd tırnakları demirden kultûlü kulli zufrin mesîratü yevm her tırnağı bir günlük mesafede gidersin tırnağı öyle uzun. Korku filmleri seyretmenin ne gereği var? Fuzul yere geceleri korku filmleriyle dehşete kapılıp uykuları kaçırmanın ne gereği var? Kılsana namazını da bütün korkularından kurtulsana. Yükellimül meyyite feykul. Ölüyle konuşur mezarında der ki. Eneş Ben kelp ehlivanım. Tanışıyor muyuz? Ve savcu Sesi gök gürültüsü gibi. Eku'l eme rabbi. Bak sesi söze bak. Nasıl gök gürültüsü yatağın içinde yorganın da dibine yatağın dibine girmeye çalışıyorsun. Kulaklarını tıkayacaksın değil mi? Bir patladığı zaman. Emraniy Rabbi ala subh Rabbim bana emretti. Sabah namazını kılmadığın için sanı kamçılayacağım. Ta güneş doğuşundan sonrasına kadar. Wa <gülüyor> ala Öğleni kılmadığın için ikindiye kadar sana vuracağım. Adrebek ala kılmadığın için akşama kadar sana darbelerimi indireceğim. Akşamı adrebek kılmadığın için yatsıyı zayi ettiğinden dolayı yatsıya kadar seni döveceğim. Yatsıyı kılmadın diye sabaha kadar sana neler edeceğim. Fe darbe v Bir darbe indirir ki diyor o Ejderha, ya hoca efendi biz mezarları açıyoruz da böyle bir şey göremiyoruz da. He he, değil mi? Kabir alemi misal alemidir, berzak alemidir, geçit alemidir, senin benim anladığım din. Ya, hanımınla aynı yatakta yatıyorsun da, sen cennet bahçelerinde, rüvanda dolaşıyorsun da, yüzüne bakanlar uykuda senin güldüğünü görüyor, ha ha ha ettiğini bile duyuyor da, yanındaki hanımın da icabında terlere kark oluyor, mosmor oluyor. Uykudan öyle bir uyanıyor, kaç dereden tepeden beni uçurttular efendim, helak ettiler, e, şöyle acı verdiler, böyle acı verdiler diye bas bas bas, bas. sen de aman be rüya, be ne kadar önemsiyorsun diyorsun da, o sana diyor ki ya rüya ama sen öyle zannet, İnsan mana aleminde neler çekiyor, sen şimdi aynı yatakta yatsan bile, mezar komşuları aynı iki mezarda yatsa bile ikisinin hali bir midir? sen açtığında adamın biri diyor kabir azabı kabir azabı bakacağım deneyeceğim dedi aldı teybin kasetini ölüyle beraber kaseti de kurmuş güzel efendim koydu mezara ondan sonra ne akıllı adamlar var ya bir zaman sonra işte mezarı açıyor da kaseti aldı şimdi münker nekir sual cevap canlı yayından iyi bir kaset satarım zannetti biliyor musun bir de açtı fıs bir şey yok ya bu hocalar bizi kandırdı baksana münker nekir sual cevap hiçbir şey yok palavra sen öyle zannet o senin duyacağın, senin teybinin kanalına girecek cinsten bir sual midir? Sen gözünü yumduğunda efendim ne alemlere gidiyorsun? O alemlerden yanındaki haberdar mıdır? Ruhtur bu ruh. Esas insan ruhtur. Acıyı çeken ruhtur. Zevki zevke alan ruhtur. Beden iskelettir. Onun için bu haberler hakikattir. Bak ona bir darbe indirdiği zaman Yağuz'u fil ardı seb'ine an. 70 arşın diyor, yerin dibine gider de. Fela yezi alifil kabri, kıyame. Kıyamet gününe kadar kabrinde azap çeker, durur diyor. ...onun için Allah muhafaza etsin. Kabrimiz, mahşerimiz... sıratımız, mizanımız rahmetlerle, Allah Teala'nın affıyla, mafretiyle, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, dostlarının hilmetleriyle, selametle cennete girelim cemalini görelim, selamun kavlen min Rabbin rahim, selamını işitelim istiyorsak, imandan sonraki sağlam kulpumuz, namaz, namaz, namaz, ve son sözlerim, yine Muhammed Mustafa'mın vasiyetleriyle, sallallahu aleyhi ve sellem, o vefat ederken, lütfen o hali bir gözünüzün önce canlandırın, artık ruhunu teslim ediyor, kainatın efendisi bize veda ederken, mübarek dili bile dönmüyor, mübarek göğsünden artık mırıldanırken, sallaha, sallaha, sallaha, Namaz diye diye vefat ediyor ya. Bunun ne kadar önemli olduğunu hala anlayamıyor muyuz ya? Onun için ben ne yapayım? Kendime zor laf geçiriyorum. Ben zaten yarım yamalak bir adam. İşte namazlarız. Kendimizde bir namazlarımızdan hesap vermek üzere. Çoluk çocuğu nasıl namaz kıldıracağız? Şudur budur. Böyle mücadeleler vermek üzere. Sizler de tabii Allah hepimizin bu yolda yardımcısı olsun. Nefse karşı, şeytana karşı, ahır zaman fitnelerine karşı. Çoluk çocuğun Tabi namaz kılmaları husus. Allah hepimizi muvaffak etsin. Ama ama kardeşim bu şimdi konuşmakla, dinlemekle ahla vahla olmaz. Okuyacağız, okutacağız, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz, duyacağız, duyuracağız. Bu böyle olmaz. Faaliyet. Onun için bu mübarek Mevlüt ayı, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem tabi hep doğumuyla seviniyoruz. Dün gece de çok sevindik ama bir de vefatındaki vasiyetiyle biraz hissiyat sahibi olalım, biraz kullanalım biraz üzülelim, biraz ağlayalım şu namazın ipine bir sarılalım inşallah sizlere inşallah benden sonra da kıyamete kadar kalıcı bir eser olsun ellerden dillerden düşmesin okunsun amel edilsin milyonlarca binlerce insanın namaz kılmasına vesile olsun inşallah sizlere bunu ithaf ediyorum evet dinin direği müminin miracı namaz Allah Teala'dan bir mağfiret almak ve namazın şefaatine ermek sizlerin devlerinizde evlerinizde ocaklarınızda namazsız abdestsiz bir fert kalmasın inşallah son nefeslerimizde Bizler de iman ile abdestle namazla Rabbimize kavuşmamız nasip olsun diye sizleri Allah'a emanet ediyorum ve tekrar tekrar üzerinde duramayabiliriz ama bu konunun gündemi hiçbir zaman bitmeyecek ta Rabbimize kavuşuncaya kadar namazla mükellefiz. Namazın hayatımıza daha ziyade girmesini ve hiç çıkmamasını temin etmek gayretleri içerisinde sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala ve Teccadüs Hasrı cümlemizi namazı hakkıyla kılanlara ilhaka eylesin. Zürriyetlerimizden de namaz kılanları ihsan eylesin. Rabbim Teala dualarımızı kabul eylesin. Amin. ve Sallallahu Aleyhi Muhammed teslimen Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi.